Efendim Açık Radyo dinleyicilerine günaydın bir ekonomi ekoloji programında daha birlikteyiz ee, biliyorsunuz her hafta buradan e, memleketin bir çevre meselesine odaklanıyoruz bugün bir değil iki e, mesele, iki en önemli e, çevre konusuna yani bir, bir tanesi deprem olacak depremle ilgili artık bu çevre meselesini açtı. E, ...multidisipliner bir konu oldu. Ama ikinci bölümde konuşacağız... ...Elazığ'daki depremi... E, bölgedeki bir... E, ...uzmanla. Öncesinde... E, ...Kanal İstanbul'u konuşacağız. Kanal İstanbul'u... E, ...bu açık radyo dinleyicileri çok aşikar... ...sürekli enine boyuna... ...tüm boyutlarıyla inceliyoruz ama... Ee, bu sefer yine yeni bir süreç var ee, bir konuğumuzla birlikte konuşacağız kendisi bir orman mühendisi Profesör Doktor Ünal Akkemik ee, Sesi çok uzatmak istemiyorum çünkü bugün e, Kanal İstanbul ile ilgili yeni bir gelişme oldu ve birazdan da e, Ünal hocam başta olmak üzere bir grup e, bilim insanı zannedersem bir basın açıklaması yapacak Çok teşekkür edeyim önce Ünal hocama günaydın hocam Günaydın iyi günler. Ee, basın, basın açıklamasının hemen öncesinde beni kırmadınız. Önce <gülüyor> e, açık radyo dinleyicilerine açıklamayı yapacaksınız. Süreçte e, tabii malum evet. e, insanlar hatırlayacaktır. Çet e, raporu yayınlandıktan sonra askı sürecinde uzun kuyruklar oluştu, itirazlar edildi. Şimdi o itirazlar bitti. E, itirazlara bakıldı mı, ne derece bakıldı bilmiyoruz ama Çet olumlu kararı çıktı. Siz de bununla ilgili e, yeni bir süreç başlatacaksınız. Ün olacağım e, dinleyelim şu an hangi aşamadayız Kanal İstanbul'da ve sizler ne diyeceksiniz? Evet. Ben de öncelikle tabi e, tabii malum depremler e, fırtınası yaşıyoruz. Öncelikle başta en azından kaybeden tüm vatandaşlarımıza e, eee rahmet diliyorum. Yakınlarına tüm Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Hepimiz. Şimdi e, hayat bir yandan da devam mı diyoruz? bu Kanal İstanbul'la ilgili e, süreç devam ediyor. Ve biz de süreçte özellikle ormanlara olan etkisini biraz konuşmak istiyoruz ve bu konuda e, derneğimizin e, Kuzey Ormanlar Derneği'nde birlikte yaptığı bir e, çalışma vardı ve bizim bilim kurulunun yazdığı bir rapor vardı. Biz bu rapor esnadan e, ne kadar orman yok olacak, ormanlar ne kadar zarar görecek bununla ilgili basına bilgi vermek istedik. Bu anlamda bir basın açıklaması yapmak istedik. Hı hı. Ve e, siz de yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ne demek hocam? Anlamda. Biz size teşekkür ederiz bizi için. Evet sağ olun. Şimdi e, Şöyle bir durum var. Kanal İstanbul'la beraber yaklaşık 458 hektarlık bir orman alanını daha kaybedeceğiz. Hı hı. Yaptığımız hesapları bunu gösteriyor. Zaten bu zamana kadar İstanbul'daki orman varlığı yaklaşık 270 bin hektar iken 1970'li yıllardan günümüzde bu 238 bin hektarlara kadar geriledi. Ve bunun da yaklaşık 10 bin hektar son 8 yılda gerçekleşti. Yani o mega projelerle gerçekleşti ve süreç o kadar hızlandı ki ve o kadar kitlesel orman kayıpları yaşanmaya başlandı ki artık bu sanki böyle önüne alınamaz bir duruma geldi ve orman alanlarını sanki tümüyle kaybedeceğimiz gibi algıya yola başladı. Ve e, bu Kanal İstanbul projesiyle de yine kitlesel bir kayıp söz konusu. Bu da 48 hektarlık bir alanı renk geliyor. Ne kadarı aşağıyı yukarı şu anda mevcut İstanbul'daki bu kuzey ormanlarının ne kadarını kaybedeceğiz? İşte e, İstanbul'un ormanlarının dediğim gibi e, 458 hektarlık kısmını kaybedeceğiz. Zaten e, İstanbul ormanları 238 hektar civarındaydı. Fakat burada önemli olan şey şu. Bu an, Doğu batı hattı yönünde devam eden e, kuzey Ormanları yani Karadeniz sahili boyunca devam eden kuzey Ormanları tümüyle kesintiye uğrayacak. Yani ekosistem dediğimiz o devamlılık e, havalimanı inşaatı, üçüncü çevre yolu ve bu e, kanal İstanbul'la birlikte tümüyle orada tümüyle ormansız bir alan ortaya çıkaracak ve böylece Kuzey ormanların, kuzey ormanlarından Doğu batı bağlantısı tüm mil ortadan kalkmış olacak. Ben şey için sormuştum. yani Yüzde olarak ne kadarını kaybedeceğiz? Oradan da şuna gelecektim ama siz hemen özetini verdiniz aslında. Yani yüzde evet. kaçının çok önemi yok. Orman ekosistem bütünlüğünü kaybediyoruz burada değil mi? Evet evet. Asıl bütünlük tamamen ortadan kalkacak. O açıdan büyük önem taşıyor. Ki bu kaybedilecek alanın bir özelliği var. İstanbul'da iki tane muhafaza ormanı var. Bir taneci dergat ormanı. Hı hı. Orası e, yaklaşık 2000 yıldan bu yana su koruma amacıyla muhafaza altında tutuluyor. Ve son yıllarda yine orası tabi yoğun bir insan baskısı altında maalesef. Bir diğer muhafaza ormanı da 1800'lü yılların sonunda işaret edilen Terkos Gölü'nün e, suyunu korumak için e, muhafaza altına alınmış orman. O da burası işte. Hı hı. Bu orman bu orman da aslında 1850 yıllarda e, Araştırmayla ile ortaya koymuş fakat başarısız olunmuş. 1960'lı yıllarda çok yoğun bir insan gücüyle, el oluşturulmuş bir orman ve bu orman 22-12-1961 tarihinde muhafaza ormanıyla denilmiş Telkos suyunu yani İstanbul suyunu korumak için. Yani iki muhafaza ormanımızda ikisine de su koruma amacıyla yapılmış ve maalesef bu ormanın büyük bir kısmı gidecek. Yani özellikle e İlk etapta ilk inşaat yapılırsa şayet inşaat sırasında ortaya kalkacak ama ilerleyen süreçte özellikle e, inşaatla beraber yandaki yapılaşmalar, kamyon yolları, toz e, ve bir takım oradaki diğer izinlerle ile yapılaşma ile beraber bizim öngörümüz yaklaşık 3 bin hektara yakın bir alan tümüyle ortadan kalkacak ve bu sadece orman yani 3 bin hektarlık orman ortaya kalkacak. Ve e, bunun da yaklaşık yani, e, vatandaşların daha yanına edilmesi için e, futbol sahası kalkadığımız zaman 3896 3896 e, futbol sahası büyüklüğünde bir alan uzun vadede ortadan kalkacak ama ilk etapta inşaatla birlikte ortadan kalkacak olan kısım 595 e, futbol sahası büyüklüğünde bir alan ki bu alanın önemli bir kısmı Telkos gölünün suyunu muhafaza eden orman Hı. yani kumul hareketlerini durduran ...suyu muhafaza eden, İstanbul'a su sağlayan bir orman burası. Hı -hı. O açıdan çok önem taşıyor. Peki şimdi bu aşamadan sonra ÇED olumlu kararı çıkacak. Sizin ee, ya uzmanlar olarak bir, e, bir dernek olarak, sivil toplum olarak e, bir davaya müdahale olma durumunuz var mı? Yoksa bugünkü açıklamanın konusu sadece bu e, neyi kaybedeceğimizle mi ilgiliydi? Evet. Şimdi bunun devamında e, Türk Ormanızı Derneği'nin daha önce e, dava süreçleri var. Özellikle... Kastamonu Şeker Kamyonu'ndaki davet Ormanjel Derneği kazandı. O Çetra davasını kazanmıştı. Onun gibi dava süreçlerimiz de Burada da dernek genel merkezimiz Ankara'da bizim Türk Ormanjel Derneği ki 1924 yılında kurulmuş ve yıllardır da bu konularda mücadele eden bir dernek e, dava edecek. Bu konuda da dava süreci başlayacak. Evet. Anladım. Ve e, burada da e, asıl bizim bu Hazırlamış olduğumuz rapor hem bizim açığımız dava süreçlerinde hem de başka davalarda artık olsun diye işte biz kısa bir rapor hazırlamıştık. Bunu da bugün burada sunacağız. Hı hı. Ünal hocam yani biraz fazla vaktinizi aldım ama farkındayım. E, şunu sormak istiyorum yani e, bu uzun kuyruklar oluştuğu. ÇED'e itiraz süreci vardı, binlerce itiraz geldi ve e, o itirazlar değerlendiriyor mu, tamamen bir formalite mi, bu nedir? Yani o kadar insan itiraz etti, hiç mi değerlendirmeye olmuyor? Çünkü artık evet. ÇED olumlu kararı çıktı. Evet, ben onun açıkçası burada hani bir bilim olarak söylemek istiyorum. Değerlendirildiğini çok düşünmüyorum çünkü e, itirazlarda o kadar haklılık vardı ve o kadar haklı gerekçeler vardı ki burada muhafaza ormanları kesin olarak korunan ormanlardır. Yani muhafaza ormanda hiçbir şey yapılamaz, söz konusu bir de olamaz. Hı hı. Böyle bir e, satısı var. Normal ormandan çok kat kat daha fazla korunan bir alan. Bir böyle bir alan e, muhafaza ormanı olduğu e, alan içerisinde giriyorsa, eğer, o zaman daha oradan buna e, kabul edilmemesi lazım, bunu itiraz, itiraz edilmesi lazım. Yani ket e, kabul edilmemesi gerekiyordu. Bu gelecekle. Bunun dışında İstanbul'un özellikle e, Temiz tatlı içme suyu o kadar azaldı ki az olan suyu mutlak korunması gerekiyor. Hı. Ve bu proje daha da azaltacak. Dolayısıyla buradan da kesin olarak kabul edilmemesi gerekiyordu. Bir diğer şey de tarım alanları. Çok daha büyük bir tarım alanı kaybolacak. Ormandan çok daha geniş alanlar kaybolacak. Dolayısıyla bu açına baktığımız zaman da bu chat raporunun olumlu olmaması gerekiyordu. Dolayısıyla ben burada itirazların çok dikkat aldığını düşünmüyorum. Anladım. Ee, Genel hatlarıyla itirazları söylediniz. Ben biliyorum bir basın açıklaması yapacaksınız. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ee, ağzınıza sağlık. Ee, Yeriniza verdiğiniz destek için. Çok sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Ee, Kanal İstanbul'u konuştuk çünkü önemli bir aşamaya geldi artık aşama aşama bundan sonra ihaleler e, inşaatlar vesaire devam edecek ama e, ünalak Kemikli konuştuk profesör doktor orman mühendisi şimdi yeni bir e, çok sıcak bütün e, ülkeyi sarsan bir konuyla devam edeceğiz Elazığ ve Malatya'yı etkileyen depremle kimle konuşacağız Türkiye jeoloji mühendisleri odası başkanı Hüseyin Alan e, şu anda alanda <gülüyor> hocam e, günaydın merhaba Günaydın. Yo İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, yolda olduğunuzu biliyorum. Hani Telefonla evet. sıkıntı da yaşayabiliriz ama kırmadınız bizi. Açık radyoya katıldınız bizlere. E, son gelişmeler neler biliyoruz orada. Bilimsel bir takım incelemelerde bulundunuz ve bir basın açıklaması yaptınız. Bu depremle ilgili sizin kendi alanınızla ilgili e, o açıklamada neler vardı? E, şu anda neler yapıyorsunuz hocam? Evet. Şu an Sivrice'ye doğru gidiyoruz. İkiye böyle ayırdık ekibi. Başka türlü bayağı büyük saha. Çünkü tek tek çalışmak gerekiyor. Sahada zorlu bir saha. Yani topografyası, morfolojisi öyle çok gezmeye uygun değil. Yani bir vadiye indiğinizde 5-6 saatte çıkma ihtimaliniz yok. Dün depremin odak noktasının bulunduğu Çevrimtaş köyündeydik. Orada yüzey kırığı ile ilgili deformasyonları tespit ettik. O bölgede yine çok sayıda konut da yıkılmış, iki vatandaşımız da yaşamını yitirmişti, onları gezdik. Yine şehir merkezinde can kayıplarının olduğu, binaların göçme konumundan geçtiği alanları ziyaret ettik. Bazı kurumlarımızı ziyaret ettik, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Bugün de yine o bölgede hocalarımız çalışmaya devam ediyor. Ben de Sivrice bölgesinde Tumapoda oda başkanları biraz sonra gelecekler. Hı hı. Oda başkanlarımızla birlikte bölgede yine sağ incelemelerimizi ve değerlendirmelerimizi oda başkanlarımıza aktarmak için onları karşılamaya gidiyorum. Çok teknik olmamak üzere ee, nelere bakıyorsunuz? Tabii ki sizin alanınız mutlaka incelemeniz lazım ama yani mutlaka bir, bir araştırmalarınız gelecek için de bize bir takım bulgular veriyordur. Nelere bakıyorsunuz? Gelecek için herhangi bir uyarılarınız var mı hocam? Tabii var. Birincisi şu bu fay hattında 1875 yılında da yine büyük bir deprem olmuş. Hı hı. Mesela Çevrimtaş Köyü'nün Eski yerleşim alanı doğrudan zonunun üzerine oturması nedeniyle bu binaların tamamı yıkılmış, yerle bir olmuş. Hı hı. Daha sonra biraz şöyle 250-300 metre biraz daha kayalık bir zemin üzerine inşa edilmiş mevcut yeni köy yerleşim yerleri. Ama deprem tabii unutulunca eski yerleşim biriminin yerine bazı köylülerin gidip konut yaptıkları görülüyor. Bugün de o bölgenin yıkıldığını görüyoruz. Hı hı. Bu bize şunu gösteriyor. Türkiye'de artık fay hatları veya zonları içine bizim konut yapmamamız lazım. Hı hı. Bakın bir köy yok oluyor. Bugün de yine o bölgenin hemen yanına yapılan ve fay hattı üzerine gelen zon üzerinde bulunan yapılan hepsinin yıkıldığını gördük. Hı hı. Oradaki bütün yapılar yerle bir olmuş durumda. İki de vatandaşımız orada maalesef can kaybı yaşamış durumdaydı. Yani Türkiye'de 485... Faiz segmenti söz konusu. Bunların yapılan araştırmalarda bu fay segmentlerinin 5,5 ve daha büyük deprem üreteceği de hepimiz biliyoruz. Hı hı. Bu zonlar üzerine şu an yüz binin üzerinde yapı stoğumuz var. Bizim hızlı bir şekilde bu faiz zonları üzerine bina yapmayı yasaklayarak hızlı bir şekilde bura üzerindeki yapıları da tasvir etmemiz gerekiyor. Kentsel dönüşüm içerisine alarak. Bu birinci çıkardığımız hı. nokta. Buyurun devam edin siz sorularımı ben not alıyorum. İkinci nokta e, biliyorsunuz bu çok tartışıldı İstanbul içinde özellikle e, deprem anında insanların işte yaşam alanı ulaştırabileceği kent içerisindeki yerleşim e, birimlerin içerisinde deprem toplanma alanlarıyla ilgiliydi. E, bu çadır kentlerin kurulduğu merkezleri gördük. Bazılarının e, gerçekten geçici de olsa e, yeterli altyapı ve donanımının olmadığını gördük. Yani bu deprem toplanma alanlarının toplum için ne kadar önemli olduğunu aslında bu Elazığ depremi bir kez daha gösterdi. E, kent içerisindeki çok küçük park alanları dahi bile 8-10 çadırın kurularak e, buralar kullanılmaya başlamış. Halbuki altyapıdan e, insani ihtiyaçlarını giderecek e, belli donanıma sahip bizim mutlaka deprem toplanma alanlarının kentsel e, imar planları içerisinde artık yerleştirmemiz gerektiği gerçeğini bir kez daha burada görmüş olduk. Yani İstanbul'a girmek istemiyorum çok fazla ama çünkü şey e, girsek herhalde hiç vaktimiz yetmeyecek. Günlerce konuşmamız lazım. Dün akşam gelirken İBB'nin yeni e, işaretlediği e, İstanbul kent haritasında işaretlediği toplanma alanları var. Biraz orayı inceledim. Hani zaten 99 depreminden sonra bir sürü toplanma alanları vardı. Onların nicelerini AVM'ler, e, konutlar yapıldı ama... ...yeni işaretlenen yerlere de baktığımız zaman... ...aslında kentteki bütün boşluklar işaretlenmiş zaten. Yani... Ee, sizin dediğiniz şu altyapı meselesi Orada bir yaşam mahalli kurulma meselesi Çok önemli çünkü zaten bir deprem olduğunda Gideceğim yer o boşluk Hani evet. Neden işaretleniyor e, işaretlenmesinin anlamı ne Onların işaretlenmesi demek biliyorum ki Altyapısının hazır olduğu anlamına e, Gelmiyor bu evet. noktada da Bu söylediğiniz çok önemli hocam Sadece katkı olsun diye söylemek istemiştim Evet yani ben sadece e, Bu Van depreminde Erciş depremindeki <gülüyor> bir deneyimi gözlenme aktarmak istiyorum Bakın insanlar insani ihtiyaçlarını karşılamak için tuvalet affedersiniz bir kilometre kuyruğa girdiğini gördüm. Yani siz deprem toplanma alanlarında insanlar gitti orada toplandı. İnsani ihtiyaçları nasıl karşılayacak? Bugünden oralarda tuvalet, efendim su ihtiyacı en temel ihtiyaçlarını giderecek bazı altyapı donanımlarının bugünden hazır olması lazım. Hı hı. E şimdi siz bugünden kurarsanız bir hafta on günde bu işler sonuç vermiyor. Hı hı. Yani onu söylüyorum yani e, biraz önce de ifade ettim. Van'da bu dikkatimi çok e, çekmişti ve büyük bir hüzün duymuştum. Tuvalet için bir kilometreye aşkın insanlar kuyruğa giriyor ki tuvalet istiyorsun galiba. E bir de o zaman da kışta Bizim, hep çamurlu ortamlardaydı ben de takip etmiştim yani, çok inanılmaz bir trajedi. Bundan toplumu korumak gerekiyor. Bizim top, deprem toplanma alanlarımızın gerek geçici gerekse de kalıcı toplanma alanlarımızın bazı altyapı donanımlarının bugünden hallediliyor olması lazım. Yani herhangi bir boşluk alan var diye bizim her tarafı işaretlerimizin oranın deprem toplanma alanı ve onun altyapısına sahip olacağını göstermiyor. Mutlaka deprem toplanma alanlarının kriterlerinin belirlenmesi o altyapı donanımlarının bugünden hazırlanması gerektiğini bir kez daha. Tam da paylaştım. bunu demek istemiştim hocam. Bir sorum da şu olacak. E, 100 bin e, yapı stoğumuz var dediniz. Bu e, belirlenen aşkın 485 evet. fay segmentinin Hı. üzerinde 5.5'ün üzerinde deprem olacak dediniz. Ağırlıklı olarak e, tespitleriniz var mı? Mesela şu işte Palu çok konuşuluyor o bölgede. Tam Foison'un üzerinde midir yerleşim yeri? Böyle ağırlıklı olarak işaret ettiğiniz noktalarda var mı? Hani insanları da... E, ben açıkçası yani memleketimde Karadeniz'iyim. <gülüyor> hem korkutmadan hem de bilinçlenme adına yapıyorsunuz zaten bunları. Ee, bir evet. kaynak var mı? Nereden bakabiliriz? Evet. Bizim köyümüz, menzamız, yerleşim yerimiz. Şimdi bu kaynaklar var. Mi? Bunun için Atlas da hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta yayınlayacağız. <gülüyor> Türkiye'de 18 kent, 80 <gülüyor> üzerinde ilçe, 502 köyün içerisinden doğrudan hattı geçiyor. Yani beş buçuk ve üzeri deprem üretecek. Bunları zaten biz basın açıklamamızda yazmıştık. Bolu, Sakarya, Yalova, Efendim, evet, Bolu, Balıkesir, şey İzmir, Man Manisa, Denizli, <gülüyor> Kütahya gibi bunlar tek tek saymıştık <gülüyor> kentleri. Bunları niye saydık? Bugünkü o kentin yöneticilerinin gerekli tedbirleri almasını istiyoruz çünkü. Bu bir. İki, tabii ki Doğu Anadolu faiz zonu üzerinde. Bakın Palu, tarihi bir kent. Tam 8 kez yer değiştirmiş son sekiz bin yıl içerisinde. 8 kez kentin yeri değişmiş. Artık kaç tane deprem olduğunu boş veriyorum. Yer değiştirmiş. Hı hı. Zaten bunu da bizim odanın Mavi Gezegen dergisi var. 2018 sayısında İmdat Kurtaran Yok Mu başlığıyla da. Popüler Bilim Dergisi orada Palo'ya ilişkin makalemizde de Palo'ya özellikle dikkat çekmişiz. Hı hı. Sivrice'de ki bu Sivrice... Efendim kötülük arasındaki fayzonla yine o yayınımızda makalemizde özellikle e, dikkat çektiğimizde belirtmek istiyorum. Lütfen odamızın web sayfasında var. Bunu bütün kurumlara gönderiyoruz, bütün milletvekillerine gönderiyoruz, bütün üyelerimize gönderiyoruz. Mavi gezegen sayımızın 25. sayısını lütfen indirin. Bakın sizde, e, siz de onu göreceksiniz. Yani... O uyarılarımız. Söylediklerinizden ben şunu anlıyorum tabi e, bu bir doğal afet ama yani bunun yarattığı sonuçlar e, bir nevi göz göre göre geliyor yani uyarıyorsunuz eminim bundan önce de uyarılmıştı işte bahsettiğiniz o yıllar önceki e, depremde de o zaman 1875'te meydana gelen bugünkü Elazığ'da o ee, köyde meydana gelen deprem de eminim o zamanlarda bir takım şeyler yapılmıştır hani buradan değiştirin ama sonrasında unutup gidiyoruz bir toplumsal hafıza sorunumuz var ee, evet. yani neden olduğu da belli bugün 65 milyar TL'den bahsediliyor e, deprem için toplanan vergilerden Kemal Kılıçdaroğlu da bunun açıklandığı yani bu para aslında söylediğiniz bu yüz bin yapı stoğunun yani kat be kat yeter artar bile yani bütün altyapıları çözmeye yeter ama burada bir takım başka hesaplar yapılıyor başka yerlere gidiyor çok aşikar aslında hani böyle üstü evet. kapalı söylemeye de gerek yok aslında çözüm çok belli sorun belli hani bunun üzerine biz tedbirimizi alalım aldıktan sonrası artık bu işin fıtratı demek daha doğru ne dersiniz? Aynen öyle katılıyorum sizlere. Bunu işte her seferinde ifade ediyoruz basın yayın organları aracılığıyla kendimizin yaptığı açıklamalarla. Yani şimdi bir yurttaş olarak ben gidip dere yatağında ev yapıyorsam bunun sel baskınına uğrayacağını hepimiz bilmemiz lazım. Gidip fay hattı üzerine bina yapıyorsak bunun ilk depremde yıkılacağını bilmemiz lazım. Hı -hı. Gidip heyelanlı bir kütle üzerine ev yapıyorsak 3 gün sonra bunun kayacağını bilmemiz lazım. Hı -hı. Toplumun hepsinin buna hayır demesi lazım. Yöneticilerin hayır demesi lazım. şunu demesi lazım. Yok kardeşim dere yatağına gidip ev yapamazsın 3 gün sonra çünkü yaşamını yitirebilirsin. Yani ev baskınında. Karadeniz'de yaşıyoruz bunu. <gülüyor> evet yani her yıl yaşıyoruz Karadeniz'de öyle filan değil. Deprem gibi böyle uzun, erimli bir çalışma da geliyor. Her yıl 20-25 yurttaşımızı Karadeniz'de sel baskınlarından kaynaklı yaşamını yitiriyor. Onlarca yapımız hasar görüyor. Alt yapımız oluyor. Yani aynı şeyler yapıyoruz ama. Bizim bu refleksi, bu anlayışı mutlaka değiştirmemiz lazım. Bunun da yolu bizim artık buralara e, bina yapmayı, konut yapmayı yasaklayan bir anlayışı Topluma dayatmamız bir lazım. Bir de top yükün... kurumlarına görüşe düşen görev bu. Bir... Bunun için denetim yapacak. Yani toplum bir çalışma yapmak lazım herhalde. Yani yapacağız. Sadece yani o... devlet gelsin, belediye gelsin, hayır, bakanlıklar hayır gelsin. Değil. Top bir anlayışımızı değiştirmemiz lazım artık bizim. Yani biraz önce onu söylüyorum. Yani biz dere yatağına kendimiz ev yapıyorsak onun üç gün sonra sel baskınından Yıkılacağını bilmemiz lazım. Talip olacağını veya bilmemiz lazım. Yani sonra da kaderde varsa dememek gerekiyor. yani. Aynen öyle. Kader o değil. yani. Kader Bir de akıl diye bir şey veriyor bize. Eğer bunu yaparsam bu olmaz. Bu kader değil yani. Kaderimiz bizim gidip dere yatağında, eylanlı kitleler üzerinde, fay hattı üzerinde ev yapmak olmamalı diye düşünüyorum. Allah bize de bir akıl vermiş. O aklı da bizim kullanmamız lazım. Aklıma şu geliyor son olarak şunu sormak istiyorum yani ee, tamam biz yayınlarımızı yapıyoruz haberlerimizi yapıyoruz siz uyarılarınızı yapıyorsunuz gün sonunda bu felaketlerden en çok etkilenen insanlara baktığımızda aslında yani bu kitle iletişim araçlarını kullandığını pek düşünmediğimiz yani bir dar gelirli bir sosyal kültür seviyesi, sosyokültürel seviye daha aşağılarda olan e, yani açıkçası gariban e, halkın daha çok etkilendiğini e, ben gözlemliyorum. Hani ondan sonra da bazen umutsuzluğa kapılıyorum. Hani biz e, söylüyoruz, uyarıyoruz, yapıyoruz ama. Tüm bu yerlere ulaşamıyor muyuz? Ulaşamadığımız noktada yani eğer bu sesimiz gitmiyorsa dar gelirli e, bir, bir, bir takım bundan en çok etkilenen vatandaşlara farklı yöntemler de mi e, denenmeli? O zaman artık böyle yerel idareler bu işi çok daha e, titizlikle yönetmeli. E, katılıyor musunuz katılmıyor musunuz ne düşünüyorsunuz? Ya ben e, tabii ki yani bugün dünyada da bu böyle en çok doğal kaynaklı afetler bugün. Fakir yurttaşlarımızı vuruyor, Hı. dar gelirli yurttaşlarımızı vuruyor. Aynı şey işte bugün Elazığ'da da yaşıyoruz. Bu da başka bir vicdani, bugün... vicdanımızı sızlatan başka bir boyut bence. Evet, yani Mustafa Paşa Mahallesi işte Elazığ'ın düşük gelir grubuna sahip insanların yerleşke alanı. Tamam mı? Yani bugün baktığımızda en çok o, bina göçmelerinin orada yaşandığını görüyoruz. Hı. Yani evet bunu hepimiz biliyoruz, sosyolojik analiz. Niye? Çünkü bunlara daha uygun yaşam fırsatı seçecek alanlar biz yaratmıyoruz yani. Bunu da o toplumlar yaratması lazım. Yani Amerika'da niye bu kadar olmuyor? Avrupa'da niye olmuyor? Gelişmiş ülkelerde niye olmuyor? Japonya. Niye? Çünkü tabii Japonya'da veya niye olmuyor? Bu sosyal devlet anlayışı geliştiği için. O insanlarını da afetlerden korunma gerektiği anlayışını benimsedikleri için. Şimdi bizim imar kanunumuz maalesef sadece ramp yaratma üzerine kurulmuş durumda. Kesinlikle. İma, i̇mar barışı dediğiniz şey zaten topluca yani bu. <gülüyor> yani bizim bu anlayışları artık değiştirmemiz lazım. Evet. İmar kanunumuzu, yapı denetim kanunumuzu, afetler kanunumuzu, işte kentsel dönüşüm kanunumuzu bütüncül bir anlayışla yeniden Hı -hı. değerlendirip düzenlememiz lazım. İnsanların Peki. barınma sorununu rahat çözebileceği bir yapıya kavuşturmamız lazım. Peki hocam. Biz sadece her bir alanı rant gözüyle, yani bir parla mı, boş bir alan mı gördük burayı nasıl ranta dönüştürürüz anlayışa gemen. Artık bizim bunu değiştirmemiz gerekiyor. Amerika'da Kesinlikle. dahi bile toplumun barınma sorunu çözmek için. Ranttan yüzde %60'ını bu şekilde düzenlemiş şeyler. Tabii ki rant projeleri yok mudur? İmar rantları, şunlar bunlar orada da var. Ama dediğim gibi toplam yapısı da onun belki de %15'i, %20'si, %30'unu kaldırır. Bu çok şey. Vaktimiz de doldu. Siz de bize e, Elazığ Sivrice yolunda belki de durdunuz telefon çeksin yani diye. Evet aynen öyle çok durdum. Tahmin, Ama çok güzel, çok kıymetli şeyler söylediniz. Aslında bu işin fıtrat meselesi olmadığını çok öngörülebilir şeyler olduğunu söylediniz. Ve bizim için, toplum için de çok iyi şeyler yapıyorsunuz. Şu anda bölgedesiniz, araştırma yapıyorsunuz. Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan'la görüştük. Çok teşekkürler, iyi çalışmalar diliyorum İyi yayınlar sağ olun. Bir ekonomi ekoloji programının daha sonuna geldik. E, hakikaten önemli bir programdı. Kanal İstanbul'da e, son aşamaya da neler oldu? Çet olumlu raporu. Ee, onaylandı, çıktı. Şimdi ona sonra ona mahkeme süreçleri başlayacak. Yine ee, lak kemikle konuştuk profesör doktor Orman Mühendisi ve çok önemli e, Elazığ Malatya depremi ile ilgili jeoloji mühendisleri odası bölgede daha doğrusu bütün meslek odaları şu anda bölgede araştırmalar yapıyorlar çok önemli şeyler söyledi Hüseyin Alan jeoloji mühendisleri odasını bu yayını dinledikten sonra en azından bir bakmak lazım jeoloji mühendisleri odasının sitesine girip neler yapmışlar ben şahsen çok merak ediyorum. Ee, şunu öğrendik ki e, bu fıtrat meselesi değil, doğal afet meselesi değil, bazı afetleri de kendimiz yaratıyoruz. İnşallah bundan sonra hakkımızda her şey daha hayırlısı olsun tedbirlerimizi alalım diyoruz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Ekonomi Ekoloji